1812, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ahmet bin Kayıs, nasihat etmesi, evet, Ahmet bin Kayıs şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer bana şu nasihatta bulundu, çok gülenin heybeti azalır, çok şaka yapan kimseler insanlar tarafından hafife alınır ve halkın gözünde küçük görülür, kim de çok konuşursa o çok hata yapar, çok hata yapan kimsenin de hayası azalır, hayası azalanın takvası azalır, takvası azalanınsa kalbi ölür.